Kardeşler, kaynaşmayı keselim artık. Siz çok konuştunuz, biraz da ben konuşayım. Evet. Tamam mı? Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kardeşlerim, bugün 30 Ocak 2016 Cumartesi. Evet, <gülüyor> Bugünkü dersimizin konusu Tevhid kelimesinin ve şehadet kelimesinin ikinci kısmı olan Muhammedur Resulullah kelimesinin ne manaya geldiği, neleri ihtiva ettiği, bundan bizim neyi kastettiğimiz bu kelimeyi telaffuz ederken nelere dikkat etmemiz gerekli? Dilimizin döndüğü kadar bundan bahsedeceğiz. Allah subhanehu ve teala benim dilimdeki rekaketi ağırlığı ne yapsın? Alsın, anlatma kabiliyeti versin. Size de dinleyip duymuş olduğunuz bu hak ve hakkaniyetle Kur'an ve sünnetten gelen Delillerle en güzel şekilde anlayıp hayatınıza tatbik edip itikadınızı ve amelinizi tasfiye etmeniz, safileştirmeniz en güzel şekle getirmeniz olsun. Allah Azze ve Celle'den dileğimiz bu. Evet. Muhammedur Rasulullah kelimesini zikreden bir kimse, telaffuz eden bir kimse sadece Muhammed Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'nin elçisidir, peygamberidir, rasulüdür, nebisidir demek manasına gelmiyor. Evet kelime itibariyle Muhammedur Rasulullah demek Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Şeksiz ve şüphesiz Allah Celle ve Ala'nın ahir zamanda kullarına hidayet vesilesi olarak, hidayet rehberi olarak gönderdiği en son elçidir, en son rasuldür manasına geliyor. Ama bir kimse Muhammedur Resulullah dese, bu kelimenin içini doldurmasa sadece Muhammedur Resulullah bu kelime ne yapmaz? Bu insanın kurtulmasına sebebiyet vermez. Nasıl ki bal bal demekle kişinin ağzı tatlanmıyorsa Muhammedur Resulullah demekle de bunun gereğini yerine getirmiyorsa bu insanın bu kelimeyi sadece diline pelesenk olarak dolaması da ne yapmaz bu insana istenilen menfaati vermez. Bazı menfaatler verir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dersen savaş esnasında öldürülmekten kurtulursun. Bu dünyada bir menfaat sağlar bu kelimeyi zikretmek. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor aleyhissalatü vesselam? Men kâle la ilahe illallah de halal cenneh. Haram علينا maluhu ve demuhu ve hisabuhu alellah. Çok enteresan bir hadis-i şerif bu. Kim ki la ilahe illallah derse bu kelime sebebiyle cennete girmeye hak kazanır peygamberimiz buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Bu dünyada haruma aleyna maluhu ve demuhu onun malını elinden almak, yağma etmek, çalmak, gasp etmek ve onu öldürmek Kanını boş yere dökmek bize ne yapar? Bu kelime sebebiyle haram olur. Ama bunun uhrevi tarafı var. Ve hesabuhu alallah. Onun hesabı, yani bu la ilahe illallah kelimesini dile getirenin hesabını Allah görür ahirette. Nasıl? Bu dünyada sahtekerane bir şekilde bunu telaffuz etti de, Bizim elimizden, dilimizden, kılıcımızdan, silahımızdan kurtulabilir ama Allah'ın elinden ne yapamaz kurtulamaz. Yani bu şuurda olarak La ilahe illallah ve onun gereği olan Muhammedur Resulullah'ı ne yapacak? İnsan telaffuz edecek. Yani bazı memleketlerde adam kavga eder, söver karşıdakine. Bir de şöyle söyler. Ben Rize'de imamlık yapıp orada Arapça okuduğum için onları biliyorum. Yedi sene kaldım orada. Nasıl davrandıklarını. Kavga eder adama söver. La ilahe illallah dinden imandan çıkarma beni. Bak adam la ilahe illallah diyor ama dinden imandan çıkarma beni diyor arkasında da. Ne demek bu? Bu la ilahe illallah kelimesi gerçekten Allah subhanehu ve Taala'yı tasdik edici, temzih edici, tesbih edici, kabul edici bir söz mü onun için? Hayır. Ağzının sözü. Allah Azze ve Celle ağız sözlerine ne yapmıyor itibar etmiyor. Evet. Nasıl La ilahe illallah sözü mücerreden söylenildiğinde mana ve mefhumu anlaşılmadan, kabul edilmeden söylenildiğinde insana uhrevi cihette bir menfaat sağlamıyorsa Muhammedur Resulullah kelimesini telaffuz etmek de bunun gereğini yerine getirmeden sadece lisani olarak ses olarak ortaya konulduğunda atıldığında ne yapmayacak insana menfaat vermeyecek. Evet, la ilahe illallah ve Muhammedur Resulullah'ın insana fayda sağlayabilmesi için Gereği neyse onu hayatına tatbik etmesi lazım insanın. Evet. Resulullah Muhammed Aleyhisselam'ı Allah'ın son Resulü olarak tanıdıktan sonra onunla gönderilenleri, onun tebliğ ettiklerini, onun dediklerini Doğru olduğunu da kabul etmek demek. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdik ettim, peygamber olarak kabul ettim ama adamın bir tane Bu Bukhari'den sahih bir rivayet bize okudu, söyledi. <gülüyor> ya Subhanallah, bugün bugünde de bu olur mu ya? Adam derse bakarız. Cahilane bir şekilde Söylediyse bunu hemen tekfir etmeyiz. Neden? Onun cehaletini izale ederiz. Ama cehaleti izale... Kardeşim sen ne diyorsun ya? La ilahe illallah Muhammed Ruhusluğa söyleyeceksin. Ve bu söz Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın ağzından bizzat bilfiil fiil çıktığı ispat edilecek. Sen bunu kabul etmeyeceksin. Sen bunu cehaletinden dolayı mı böyle dile getirdin? Yoksa Resulullah aleyhissalatü vesselama düşmanlığından dolayı mı? Bunun arkası aranır bu sözün. Eğer hüccet ikamesi olduktan sonra bu sözün Peygamber aleyhissalatü vesselam tarafından bizzat telaffuz edildiği ispat edildikten sonra bu adam ben bunu kabul edemem derse etmiyorum derse bilgilendirildikten sonra bunu söylerse, itiraz ederse bu adam Muhammedur Resulullah söylese ve bunun yanında da bir sürü bir şeyler eklese Övücü olarak Tasdik edici olarak Canım kurban olsun dese Allah beni sana feda etsin Ey Muhammed dese Bunun sözünün hiçbir faydası yoktur Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen Sahih bir şeyi Kendisine ilim geldikten sonra ne yaptı İnkar etti Onun için kardeşler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam neyi telaffuz etti Neyi telaffuz etmedi onu çok iyi bilmek lazım. Yani hadislerin derecelerini bilmek lazım. Sahihini, sakimini ne yapmak lazım? Hastalıklı olan rivayetleri araştırıp ona göre neyi kabul edeceğiz, neyi reddedeceğiz bilmemiz lazım. Şimdi ne yapıyoruz? Hadislerin 22 çeşidi var diyoruz değil mi? Sahihler var, zayıfler var, mevdu'lar var, munkatı'lar var, şahaz olanlar var. Bize Gerekli olan nedir? Sahihlerle hasenler. Uyduruk bir rivayet getirdi adam. Biz bunu kabul etmiyoruz diyoruz. Neden? Keyfimizden mi kabul etmiyoruz? İslam uleması, muhaddis ve muhakkik olan ulema demiş ki Resulullah aleyhissalatü vesselam böyle bir şey söylememiş. Ispat ediyor adam. Biz bunu ne yaparız? Reddederiz. Reddetmek mecburiyetindeyiz. Hadis, haddizatında söz demek. Ama hadithun nebi dendiğinde Resulullah aleyhissalatü vesselamın ağzından çıkan mübarek kelime demek. Biz onun bunun uydurduğunu ne yaparız kabul etmeyiz. Ama Resulullah aleyhissalatü vesselama aidiyeti kesin olan rivayetleri alel ra'si vel ayn deyip kabul etmemiz lazım. <gülüyor> evet. Aynı zamanda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın din namına hayat standartı olarak bize getirip gösterdiği şeyleri de kabul ettim demek Muhammedur Resulullah. Adamlar şimdi ne yapıyorlar? Peygambersiz bir din, peygambersiz bir Kur'an mefhumu ortaya koymuşlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'la bizim aramızda postacıydı, vazifesini yaptı, bıraktı gitti. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin bunda hiçbir rolü yoktur dese bu adam kafir olur. Sen bu dinin anlaşılması için ciltlerle kitap yazıyorsun. Kendine bu hakkı veriyorsun Peygamber aleyhissalatü vesselam 23 sene peygamberlik yaptı. Neden ona Kur'an'ı açıklama imkanını vermiyorsun, hakkını vermiyorsun? Böyle bir şey olur mu? Kim ki peygambersiz bir din yaşamak isterse, yaşanılmasını öngörürse, bunu savunursa, kardeşler kimse kusura bakmasın deyin ki bu adam din düşmanı. İster açık olsun ister hasır altından su yürütmüş olarak bunu dile getirmemiş dahi olsa bu budur. Evet biz Peygamber aleyhissalatü vesselamın 23 senelik peygamberlik devrinde ama akidevi cihette ama ameli cihette ne getirdiyse ne öğrettiyse neyi bize emrettiyse kabul etmemiz lazım, dememiz lazım. Evet. Muhammedur Resulullah demek, onun tebliğ ettiği ilahi şeriatı hayat prensibi haline getirmek anlamına da gelmektedir. Muhammedur Resulullah kuru bir kelime değil, muhteviyatı geniş olan, münderecatı içindekileri bilinmesi ve hayata tatbik edilmesi gerekli bir kelime. Evet. Allah Azze ve Celle peygamberleri vasıtasıyla, rasulleri vasıtasıyla kullarından neler istiyor? Nasıl davranacaklar? Nasıl iman edecekler? Nasıl amel edecekler? Nasıl hal ve etvar tutacaklar? Peygamberleri vasıtasıyla bildiriyor nelerden çekinecekler neleri yemeyecekler neleri dile getirmeyecekler nelerden kendilerini alıkoyacaklar bunları da peygamberler vasıtasıyla biz ne yapıyoruz öğreniyoruz yani Allah Azze ve Celle'nin vahyini getiren peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ eden o ama vahyi de en güzel şekilde hayatına tatbik eden yaşayan uygulayan talebelerine yani sahabe-i kirama رضوان الله تعالى Öğreten, şerh eden de o. O zaman ne yapacağız? <gülüyor> Ayetleri sünnetle beraber kabul edeceğiz. Ayetleri sünnetle beraber kabul edeceğiz. Allah Azze ve Celle namaz kılın buyurmuş. Ama namaza nasıl başlayacağız? Nasıl hareket edeceğiz? Sübhane rabbil Azim nerede? Sübhane rabbil Ala nerede? Ettehiyyatü nerede? Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Semihallahu l-menhamide Nerede? Bunları bildirmemiş Allah Celle ve Ala. Bunları Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize bildiriyor. Ne diyor? Sallu kemâ raeytumûni usalli Benden gördüğünüz gibi namaz kılın. Bunlar şimdi ne yapıyorlar? Namaz kılıyorlar. Namaz kılıyorlar. Hani sen Peygamber Aleyhisselatü kabul etmiyordun ya? Ona hak tanımıyordun ya? Nerede eğileceksin? Nerede doğrulacaksın? Nerede Semihallahu'l-menhamd diyeceksin? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deyip de neresinden çıkacaksın namazın? Bunları neyle tespit ettim? Nereden tutsan elinde kalıyor. Neden elinde kalıyor? Çünkü köksüz. Çünkü köksüz. Yahu, böyle bir şey olur mu ki Allah Celle ve Ala 1400 sene önce en son vahiyini indiriyor? Hiç kimse bunun mana ve mahiyetini anlayamıyor. Nasıl uygulanacak bilemiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan 1400 sene sonra çıkıyor birileri. Bir şeyler yumurtluyor, kabuksuz yumurta kabuksuz yumurtadan da kardeşler ne yapmıyor? civci çıkmıyor. Akamete uğruyor. Bunların iddiaları akamete uğruyor. Allah Azze ve Celle bunların şerlerinden ümmet Muhammed'i muhafaza buyursun. Evet. Kardeşlerim tevhid kelimesini ve şehadeteyni yani eşhedü en la ilahe illallah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 yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah Deyen bir kimse Ben bugün bunu söyledim Ama Allah celle ve ala Bu din için Neyi emrettiyse neyi nehyettiyse Hepsini kabul edip yaşayacağım Deyip ne yapıyor Allah azze ve celleye Söz veriyor Böyle ki bugün cahil olsun Her gün ne yapacak Cehaletini izale edecek ortadan kaldıracak Kaldırma hususunda cevt ve çaba sarf edecek yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Diyan adam ben Rabb'imin celle ve ala bütün emirlerini, nehiilerini kabul ettim. Yer zamanı geldiğinde öğren öğreneceğim. Öğrendiklerimi hayata tatbik edeceğim. Öğrenemediğim bir mesele varsa herhangi bir durumdan dolayı onu da yapamasam, hayatıma tatbik edemesem bile kabul ediyorum. Biz bugün hırsızın elini kesmiyoruz, kesemiyoruz. Neden? Çünkü sultan bizim elimizde değil, yönetim bizim elimizde değil. Ve sağır ve sağırqu, faktağı o Allah buyuruyor. Hırsızlık yapan erkek ve kadın elini kesin diyor. Biz iman ediyor muyuz bu ayeti kerimeye? İman ediyoruz. Hırsızlık yapanın erkek ve kadının cezai müeyyide olarak yaptığı cürme olarak cürme karşılık cezai müeyyide olarak eli kesilir. Elinin kesilmesine iman ediyoruz. Elinin nereden kesileceğini biliyor muyuz? Allah bildiriyor mu Azze ve Celle şuradan kesin, buradan kesin diye? Evet. Bildirmiyor. Bazı mezhepler var omuzdan kesiyor. Bazı mezhepler var nereden kesiyor? Dirsekten kesiyor. Bazı mezhepler var bilekten kesiyor. Bazı mezhepler var parmaklardan kesiyor. Bir kef, bir avuç bırakıyor. Ama ehli Sünnet nereden kesileceğini neyle sabitliyor? <gülüyor> Sünnetle bilekten. Bu oynak yerden. Bak Allah Azze ve Celle kesin diyor. Peygamber Efendimiz kesmiş, göstermiş nereden kesileceğini. Sen peygamberi devre dışı bırakırsan ne yaparsın? Arkadaşın bir tanesinin koyunu keserken ta şeyinden kesip de Gövdesine yakın yerden kesip de deriyi heder ettiği gibi kendini heder edersin. Üzüldüm ben şimdi çok güzel bir deriydi. Derinin yarım metresi gitti kayboldu. İşte insan ne yapacak? Tahassus sahibi olacak. Eğer şimdi tahassus sahibi olmak derinin heder olmasına, tahassus sahibi olmamak derinin heder olmasına sebebiyet veriyorsa... Dinde de tahassüs sahibi olmazsan imanın ve amelin ne yapar? Fesada gider. Evet kardeşler. Bütün bunları saydıktan sonra kelime-i tevhid İslam kalesine girişin kapısıdır desek bu yanlış olmaz. Ancak bu kapıdan içeri girenler içeride olan her bir ilkeyi, her bir iman esasını her bir kulluk şartını kabul etmiş ve pratik hayatta uygulamaya söz vermiş demektir. Öyle değil mi? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Sen ne yaptın? Allah Azze ve Celle ile mukavele imzaladın. E hocam ayeti kerime var. La ikrahe fiddin. Amenna. Ayeti kerime var da. Senin dediğin gibi, senin anladığın gibi değil o. Bir kafirin tepesine vurup da iman etlen kafir oğlu kafir diyemezsin. İman etmez. Eğer sulta senin elindeyse ondan cizye alırsın, onun ırzını, namusunu, dinini ne yaparsın? E, koruma altına alırsın. Ama bir kişi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikten sonra namaz kılmakla mükellef. Oruç tutmakla mükellef. Ha adamın ne yapmayacaksın? Gizli kamera koymayacaksın arkasına. Oruç tutuyor mu tutmuyor mu? Helada su içiyor mu içmiyor mu diye. Ne yapacaksın? Dışarıda yedirip içirmezsin. Dışarıda yiyip içtiği zaman onu sorguya suale çekersin. E ben hastayım. Kardeşim sen hastaysan git efendime söyleyeyim. İlacını, hapını, küpünü, şurubunu nerede iç? Evinde iç. Milletin yanında sigarayı tüttüremezsin. O zaman ne olur? <gülüyor> Sultayı elinde bulunduran hakim seni cezaya çarptırır. Ben kazandım, zekat vermem. Öyle değil. Zekat vereceksin. Kazandıysan zekat vereceksin. Devlet senden vergi alıyor mu? Alıyor. Allah da Celle Şanuhu vergi alıyor kazancının vergisini alıyor devlet zulme diyor şu kadara şu kadar alıyor Allah kıtta bir istiyor Ha sen ne yapar ne yapamazsın ben istediğim kadar veririm istemezsem vermem diyemezsin Resulullah Rasulullah vesselam vefat ettiğinden sonra benu Hanife müsylemetül kezabın lanehullah la kabilesi dediler ki biz zekat vermiyoruz. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh <gülüyor> Ne dedi? <gülüyor> Le-uqatillenne Men ferraka, ferraka Beynes salatu ve zekat. Muhakkak ki Namazla zekatın Arasını ayıranları Ben ne yaparım? Tepelerim. Onlarla muharebe ve mukatele yaparım. Harf açarım onlara. Tepelerim öldürürüm onları. Onlara yaşama hakkı ne yapmam? Tanımam. Ne dediler? Biz bedava olan namazı kılarız da paraya dönen zekatı vermeyiz. Öyle değil. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediysen bedava olan namazı da kılacaksın. Parayla olan zekatı da vereceksin. Kendi seçimini Allah sana ne yapmamış? Kendi boynuna dolamamış. Bu meselede Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu anhu ısrarlıydı. Vallahi devenin ikalini yani devenin ayağını bağlayacak şu kadar küçük bir ip, bir halka gibi deve ne yapar? Ayağını bu şekilde ön ayağını kıvırır, o halkayı geçirirsin devenin ayağına, deve eğer yerdeyse ayağa kalkamaz. Yerde bağladıysan çünkü böyle oturuyor deve Yerde bağladıysan o halkayı geçirdiysen Devenin dizine hayvancık kalkamaz Eğer onu ayaktayken ayağını kıvırıp da halkayı geçirdiysen bu sefer yürüyemez Yani deveyi zapt etmek zor Dev gibi bir hayvan Teper efendime söyleyeyim seni Çiğner seni, ezer seni Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Develerin diyor iğreklerinde namaz kılmayın. Ulema Allah rahmet etsin. Neden kılmayın? Deve temiz bir hayvan. Sidi temiz. Kakası temiz. Kendisi temiz ama iğreğinde ne yapılmıyor? Namaz kılınmıyor. Nehyedilmiş. Devenin iğreğinde yani yattığı yerde. Ha? Neden? Alimler demişler ki Allah bilir, başka şeyleri vardır, durumları vardır. Ama deve çok korkak bir hayvan. Hele hele fareden korkan bir hayvan. <gülüyor> Fareyi görsün deve, ödüsünüyor, ne yapıyor? Kalkıp efendime söyleyeyim, kaçacak yer arıyor, delik alıyor, arıyor. E sen de orada eğer namaz kılarsan, hele hele secdeye varırsan, basar üstüne öldürür seni. İşte başına bela musibet gelmesin diye Resulullah Aleyhisselam ne yapıyor? Deve iğreklerinde, devenin ağılında, ahırında, namaz kılmayın diyor. Şimdi biz bak ne yapıyoruz? Resulullah'ı dinledikten sonra canımız kendi hayvanımız tarafından dahi olmuş olsa tehlikeye atılmamış oluyor. Sen diyemezsin. Bütün yeryüzü mescittir. İstediğim yerden namaz kılarım. Ayetleri ve hadisleri delil alarak, kendi kendine yorum yaparak ne yapamazsın? Din elde edemezsin. Muhakkak Allah Subhanahu ve teala'nın emrini, ayetleri, sebebi nuzulüne uygun olarak ne yapacaksın? Kabul edeceksin. Bir de Resulullah aleyhissalatü vesselam neler söylemiş? Tefsir hususunda, açıklama hususunda. Onları da ne yapacaksın bileceksin ki Allah Azze ve Celle'nin ve Resulü'nün getirip gösterdiği şekilde iman husule gelsin, sen de gerçek muvahhid olabilesin. Evet, ne dedik? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kişi imanını ve amelini pratikte gösteren, göstermek isteyen kişidir. Evet kardeşler. Allah Sübhanehu ve Teala bu mahlukatı yani canlı yahut da cansız melekleri, cinleri, insanları, vesair hayvanları. Herkesin bir vazifesi var. Bunları yarattı. İnsanlarla cinnileri de kendisine ortak koşmadan, şirk koşmadan sadece kendisine itaat edip, ibadet etmeleri için yarattı. Melekler şirk koşmazlar. O meleklerin Allah Azze ve Celle tarafından yaratıldığı ve canlarının alınacağı güne kadar her birine kesilmiş bir ne var? ibadet şekli var. Ya ruku halindeler Ya secde halindeler Yahut da Allah'ın onları vazifelendirdiği bir şekilde ibadet ediyorlar Ama insanlar ve cinnilerin Allah'a itaat durumları da var esyan durumları da var Allah Azze ve Celle ne yapmış? İpimizi boynumuza vermiş İtaat edersek neticede, neticede cennet var İsyan edersek neticede cehennem var Hiç kimse demeyecek e Allah'ım o kadar yakışıklıydı Onu cennete koydum ben beddim, Beni de cehenneme attın Böyle diyemeyecek Nasıl şimdi bazen kameralar efendim, Resimler bizi tespit ediyorsa Hafaza melekleri bizi koruduğu gibi Kiramen katibin melekleri de ne yapıyor Her türlü davranışımızı Kayda alıyor Allah Subhanahu ve teala Herkesin yaptığını ne yapacak Yarın ahirette gösterecek herkese hiç kimse demeyecek, diyemeyecek bana adaletsizlik yapıldı, bana zulm edildi. İşte Allah Celle Ala insanları ve cinnileri yarattı, tevhidle kendisine ibadet etsinler diye. Bu ayeti kerime, zariyat suresi 56. ayeti kerime. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَةِ illa li'abudun ve ma halaqtu'l cinne al insa Ben cinleri ve insanları sadece bana tevhidle kulluk etsinler diye yarattım. Allah buyuruyor. Tevhidle kulluk etsinler kelimesi ayetin nazmında geçmiyor ama İbn Abbas radıyallahu anhuma ne diyor? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ اِلَّا لِيُوَحْهِدُونَ Kardeşler bunları ezberleyin. Bunları ezberleyin. Yarın bir cemaatin bir kişinin arasında herkes bizim dinimizde herkes kendi dinini öğrenecek ve başkalarına öğretmekle mükellef. Bu mesele açıldığında bu ayeti kerimeyi okursan, bunun manası budur. Sahabe-i kiramdan, Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma, bunu bu şekilde tefsir etmiş dersen, dört başı mamur şekilde ne yapar? Bilgi husule gelir. Ama ezberlemezsen, ayeti kerimeyi okumazsan, mealini düzgün veremezsen, Adam sonra soracak sana hangi surede, hangi sayılı ayette, hangi rakamda? Bunu verdiğinde adam icabında daha önce bunu duymamış olabilir. Ama bu şekilde delilli şekilde konuştuğunda, sure ismi söylediğinde ayet numarası verdiğinde adamın yanında ne vardır? Kur'an-ı Kerim vardır. Şak, açar, bakar, ne der? Allahu Ekber, Allah razı olsun. Vallahi daha önce ben iman etmiştim Kur'an-ı Kerim'e, okumuştum ama hiç bu bana ne yapmadı? Şimdiye kadar ilgimi çekmemişti dersin, adamın seni tasdik etmesine, adamın imanının artmasına sebebiyet verirsin. Yani söylediğin söz havada muallakta asılı kalmamış olur. Evet, kardeşler, bütün ibadetlerde, Asıl o ibadetlerin tevhid üzere olmasıdır. Allah Azze ve Celle herkesten ne yapıyor? İnsanlardan ve cinnilerden ibadet istiyor. Bugün insanlar cinliler ibadet yapıyorlar mı? Hinduslar da ibadet yapıyor. Yahudiler de ibadet yapıyor. Hristiyanlar da ibadet yapıyor. Şinto dinine müntesip olanlar da Japonlar da ibadet yapıyorlar. Ama nasıl ibadet yapıyor? Balla beraber pirinci kaynatıyor, güzel bir tatlı yapıyor. Gidiyor putun karşısına bir zil çalıyor, çınkır çınkır çınkır uyandırıyor putu. Götürüyor 5 dakika koyuyor putun önüne la ve la illa billah. Getirse onu bana verse pişirdiği o helvayı yerim, dua ederim. Belki benim duam sebebiyle Allah Azze ve Celle ne yapar ona hidayet kapılarını açar. O putun önüne götürüyor, zili çıngırağı çalıyor, koyuyor beş dakika. Beş dakika sonra tekrar kaldırıp götürüyor. Sanki onu put yemiş gibi kabul ediyor. Halbuki put onu yemiyor. Sonra tabii putun önünde durdu diye teberrüken onu kaldırıp kendisi yiyor. Ne kadar ahmaklık. İbadet mi? İbadet. Allah razı mı Celle şalihu bu ibadetten Vallahi razı değil. Bizim yaptıklarımızdan, bazılarımızın yaptıklarından razı mı? Mesela adam ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'yi zikrediyor. Allah'ı zikretmek celle şanuhu Fars. Allah'ı zikretmek celle ve ala, Allah'ın gösterdiği şekilde zikredersen, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın uyguladığı şekilde yaparsan menfaat verecek. Def çalarak, dümbelek çalarak, kaval çalarak, döne döne yaptığın şeylerden Allah Celle ve Aleyha ne yapmayacak? Razı olmayacak. Razı olacak mı? Olmayacak. Halbuki zikir var Kur'an-ı Kerim'de. Fe zikirûni Allah buyuruyor. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Biz nasıl Subhanallah, Elhamdülillah diyorsak, Allah da Celle ve Ala bizi zikrediyor. Nasıl zikrediyor? İsmem, ey kullarım şu kulum beni zikretti ben onu sevdim siz de sevin. Hadislerde böyle. Ama şimdi ne yapıyor bu ifsat ehli, tevil ehli Allah'ın diyor zikretmesi Neymiş? Kuluna merhametli davranmasıymış. La havle ve la kuvvete illa billah. Hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'nin kulunu zikretmesinin nasıl olacağını ne yapıyor? Bize bildiriyor, bahsediyor. Neden Allah Celle ve ala'nın, nebisinin bildirdiği gibi biz kabul etmiyoruz da? Esamesi olmayan Sözleri bırakın hüccet olmayı hiçbir değeri olmayan kişilerin getirdikleri yorumlara ne yapıyoruz? İtibar ediyoruz. Allah zikredecek Celle Şanuhu. Eğer biz Allah'ı zikredersek ama nasıl zikredersek? Allah'ın nebisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği şekilde olursa. Yoksa o zaman herkes kendi... Kafasından bir zikir uydurursa, bir şekil, şemail uydurursa ne olur? Zikir zikirlikten çıkar. Allah ondan razı olmaz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu kabul etmez. Bırak Allah ve Resulünün razı olup kabul etmesini biz bunlardan razı olmayız. Müminler, muvahhidler olarak. Neden? Bize gönderilenlerle yetinmemiz lazım. Evet. Kardeşler sadece Adem Aleyhisselam'ın ümmeti arasında şirk görülmedi. Hiç hiç şirk yaşanmadı. Adem Aleyhisselam'ın ümmeti arasında tevhid üzere ibadet ettiler. Diyeceksin ki e hocam İki oğlu kavga etti, birbirini dövdü. Bu şirk değil. Bir haram, günah. İlk şirk, Hz. Nuh Aleyhisselam'ın ümmeti arasında baş gösterdi, cereyan etti. İlk şirk. Sevgi ve muhabbetten dolayı. Bütün peygamberler, Nuh Aleyhisselam'dan başladı. Muhammed Aleyhisselam'a kadar. Bütün peygamberler kavimleri arasında bir münakaşa içindeydiler. Vela, velbera. Yani Allah için sevmek, Allah için veliler tutmak. Allah için ayrılmak teberri etmek evet bu la ilahe illallah kelimesi ne yaptı peygamberlerle ümmetleri arasında bir olay husule getirdi la ilahe illallah az bir kelime değil Cennetin anahtarı Dünyada kişinin rahat yaşamasının sebebi Biliyorsunuz Hazreti Üsame Radıyallahu anhu ne yaptı? Bir adamla karşı karşıya geldi Üsame'ye vurdu vurdu vurdu Radıyallahu anhu Sağını solunu çintti kan attı kesti Üsame radıyallahu anhu Ağacın arasında onu kıstırınca Ne yapacak? Ölümcül darbeyi vuracak, işini bitirecek, gönderecek cehenneme. Adam ne dedi? La ilahe illallah. Hz. Hüsame radıyallahu anhu Allah'ı dedi, sen beni çinttin, bu kadar yonttun. La ilahe illallah kelimesini söyledin. Kuyruğun kafese sıkıştı diye, kapana sıkıştı diye. Vurdu, kesti adamı. Öldürdü, canını aldı. Sen dedi korkudan bunu söyledin. Sahabe-i kiram radvanullahi aleyhi ecmaîn gittiler Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a şikayet ettiler Hazreti Üsame'yi. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ne buyurdu? Sen la ilahe illallah dayan kişiyi mi öldürdün ey Üsame? Dedi ya Resulallah korktu dedi kılıcımdan. Bana dedi vurdu vurdu oram buramı dedi kesti çilti yonttu beni. Sıkıştırdım dedi ağacın arasına onu. Son darbeyi vuracaktım la ilahe illallah dedi korktu. Ne dedi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam? Eşakakta <gülüyor> kalbe Subhanallah. kalbe kalbeh. Eşakakta kalbe Sen onun kalbini mi şakkettin yardım? Baktın kalbine. Yalandan söyledi, kandırmak için söyledi, la ilahe illallah telaffuz etti kılıcımın kışmından kurtulmak için. Eşhekakte kalbe. Hazreti Hüsame ne dedi radıyallahu anhu? Tabi bu meseleyi anlatırken daha sonraları. Vallahi o kadar çok Resulullah aleyhissalatu vesselam bunu telaffuz etti, dile getirdi. Ben şunu temenni ettim. Keşke o güne kadar Müslüman olmamış olsaydım. O hal başıma gelmeden önce Müslüman olmamış olsaydım, Resulullah Aleyhisselam bu kelimeleri bana zikretmemiş olsaydı. Bakın kardeşler, ne anlıyoruz biz bu rivayetten? La ilahe illallah kelimesi ne yapıyor? Dünyevi cihette bizim canımızın salim ve selim kalmasını sağlıyor. Değil mi? Bu bir. Ondan sonra çok önemli bir mesele daha var. Sahabe-i kiram da olsa, rıdvanullahi teala aleyh kişinin kalbinden geçenleri bilemez. Ama bugün bazı deccallar ne yapıyorlar? Bunu dile getiriyorlar. Ne diyorlar? Kalbinden geçeni biz okuyoruz. Nasıl okuyorsun? Sen gazeteyi okuyamıyorsun. Gasteyi okuyamayan adam karşıdaki insanın kalbinden geçeni okuyor. Hani sahabeyi kiramın atının ayağının tozu kadar biz olamıyorduk. Hem bunu söyleyeceksin. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan azar işiten sahabenin beceremediği, yapamadığı bir şeyi yaptığını iddia edeceksin. Bunlar hikaye. Hadisleri okurken, rivayetleri okurken, ayetleri okurken düşünmek lazım. İslam uleması bunları nasıl anlamamız gerekiyor? Bunlardan hangi dersleri çıkarmışlar bizim önümüze sunmuşlar? Bunları iyi anlamamız lazım. İyi fehmetmemiz lazım. Hayatımıza iyi tatbik etmemiz lazım. Memlekette bir arkadaşın ziyaretine gittim. Bunlar Müslüman. Kafir değil. Ama gafil kimseler. Gafil diyorum bakın kafir demiyorum. Gafil ne demek? Hakkı hakkaniyeti bilmeyen demek meselenin özüne vakıf olamamış demek. İyice düşünememiş demek. O meseleyi anlayamamış demek. Bilmeyen demek. Kilitli demek. Öyle değil mi? Hocam dedi, şurada dedi, Metin Baba hazretleri var. Dedi Allah dostu. Çok dedi iyi bir insan. Keşke dedi o Metin Baba Hazretleri ile dedi bir görüşsen. Dedim mübarek bir insansa dedim görüş, görüşelim. Ondan ilim alalım, onun duasını ne yapalım alalım. Ben dedim isterim hayırlı insanlarla karşılaşmayı. Ben her ne kadar hayırlı bir insan olduğumu iddia etmesem dahi hayırlı olanları severim. Pencereden baktığı şey Vallahi dedi orada dedi, oturuyor Eee dedim hadi gidelim yanına Hocam dedi ben dedi gidemem tamir ediyorum Cep telefonu tamircisi arkadaş Dedim tamam ben gideyim Sohbetlerine dedim katılayım Bakalım dedim bu Metin Baba Hazretleri Nasıl mübarek bir insan Öyle ya Bal bal bal demekle ağız tatlanmıyor Şimdi bir sürü bal var acı bal da var Anzer balı var Kekik balı var Pamuk balı var Efendimiz, çam balı var bilmem ne balı var Her balın evet normal statüde tatlı ama lezzet farkı var Her hocayı dinlersin Her hoca Fatiha'yı sana ne yapar açıklar şerh eder Ama hepsi aynı şekilde aynı kelimeleri kullanmaz Kimi hoca vardır esprili kimi hoca vardır esprisiz Adam nedir böyle sopa gibidir Hakkı söyler, sokar senin efendime karnına hakkı. Bazısı da sokar böyle yumuşak yumuşak. Neyse gittik Metin Baba Hazretlerinin yanına selam verdim oturdum yanına. Ya Sübhanallah bir hoş geldin de ya. Gelir gelmez hani eşek arısının yuvasına çomak sokar gibi başın dedi sıkıldığında yetiş ya Metin Baba dedi de ben dedi gelir dedi senin ne yaparım? Başındaki belayı musibeti dedi dağıtırım. Deliye döndüm. Allah dedim ne yapıyor? Dedim takavide mi ayrıldı Allah? Sen demek dedim ne yapıyorsun? Ben sana iltica ettiğimde haberin oluyor. Dedim dur dur. Hemen şöyle. Yanaştım. <gülüyor> Demek dedim ben sana yalvardığımda yetiş ya Metin Baba sen dedim duyacaksın. Yüzlerce metre, binlerce kilometre uzakta olduğun halde. Ben dedim bunu istemiyorum senden. Yani böyle evin arkasında şöyle köyde, dağda, bayırda benim halime vakıf olmanı istemiyorum. Tabi yazın kısa kollu gömlek var. Hemen açtım gömleğin şeyini, yakasını. Sen dedim şu benim elim Bak dedim 30 santim. santim bir aralık var aramızda Çok yakınsın bana Ve arada perde olarak da incecik bir gömlek Tril tiril Şu dedim benim elimin durumunu dedim Burada Nasıl onu dedim haber ver bana 5-10 tane de ne var Arkadaşlar yanımda kendi talebelerinden Kardeşler Şimdi her yerde Ayetle delil getiremezsin her yerde hadisle delil getiremezsin. Ben sizin hepinize ayetle, hadisle delil getiririm. Çünkü ayete, hadise iman etmiş kimselersiniz. Ama ayet ve hadisi kendi arzu ve isteklerine göre bozacak olan, efendim, yamultacak olan, yumuşatacak olan kimseler var. Onlara da akıllarının alacağı şekilde delil getireceksin. Dedim Metin baba, elim dedim nasıl? Ona dedim haber ver bana. Şurada dedim arkadaşlar dedim ne yapsın? Görsünler dedim. Sen nasıl mübarek bir adamsın, mukaddes bir adamsın ki sana iltica edeni ne yapıyorsun, biliyorsun, görüyorsun, ona yardım götürüyorsun. Dedim elim nasıl? <gülüyor> Ses seda yok. Dedim Metin Baba. Ya meşhur Manisa'da. Manisa'ya giderseniz ee, Sultan Camii'nin yanında Metin Baba dedikleri zaman Size birisini gösterecekler. Allah'a yemin olsun şeytanın ikiz kardeşi gibi. <gülüyor> şeytanın ikiz kardeşi gibi. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Elim dedim nasıl? Arkadaşlar dedim şetsinler, görsünler. Gene ses yok. Bütün bu bu dedim bak. Sen dedin ki başın sıkıldığında bana ne hoş geldin dedin, ne efendime söyleyeyim hoş beş ettin. Sanki benim Ciğerime bir ne batırdın, kocaman odun batırdın. Ben de senden istiyorum ki, senin bu sözüne karşı, senin bunu yapıp yapamayacağına dair bir delil istiyorum. O delilde şu aramızda, 30 santimlik aramızda olan gömlek parçası. Ben istemiyorum yüzlerce metre, binlerce kilometre öteden benim ilticamı duyasın, bana yardım edesin. Şurada benim halimden haber veresin. Ben bunu istiyorum. Gene ses yok. Bak dedim sen bu şekilde ne yapamadın bilemedin. Allah'a yemin olsun çıkardım parmağım böyleydi. Bak yemin olsun Rabbıma. Sen dedim bunu bilemedin. <gülüyor> Arkadaşlar dedim gördünüz mü dedim, sahtekarı? Gördünüz mü sahtekarı? 30 santim aralıkta bilemedi benim elimin ne durumda olduğunu. Bundan haber veremedi. Kerametse, ya Bismillah getirseydi bana gösterseydi ilk önce. Beni tatmin etseydi Allah'a yemin olsun ben herkesi çağırırdım Metin Baba'ya. Böyle mübarek birisi, böyle kutsal birisi, böyle efendime söyleyeyim muhterem birisi diye. Kardeşler biz eğer hakkı, Kur'an'ı, sünneti bilemezsek çok şeyleri bize yuttururlar. Neyse oradan kalktık efendime söyleyeyim, yürüldük gittik. Şimdi beni görünce hortlak görmüş gibi oluyor hepsi. Neden? Neden? Tekerlerine çomak soktuk çünkü. Biz hakkı yürütme hususunda tekerlek olalım. Hakkı yürütme hususunda. Batılın önünde, batılın önünde de dağlar gibi duralım. Çünkü bu aldatıcılar bizi Allah'la aldatıyorlar. Aldatıcılar bizim dilimizden konuşarak, Bizi ifsad etmeye çalışıyorlar. İşte bu şey kimisine ayetten delil getirirsin, kimisine hadisten delil getirirsin, kimisine de bu şekilde akli bir delil getirirsin. Eğer adam fasit birisi ise ne yapar? Yelkenler fora olur. Evet arkadaşlar, az bir şey kaldı. Şunu da Allah'ın izniyle zikredelim ondan sonra dersimize nokta koyalım. La ilahe illallah kelimesi öyle yüce bir kelime ki öyle yüce bir kelime ki bu kelimenin gereğinden dolayı muhteviyatından, içeriğinden dolayı bütün peygamberler ilk önce peygamberlikle vazifelenmeden önce halk tarafından sevilen kimselermiş. Muhammedül Emin Emin Sıfatı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke müşrikleri tarafından verilmiş. Eminilir Muhammed. Emin olan Muhammed. Ama ne zaman Ukaz panayırında, Zülme Cennede, Sair panayırlarda Ey insanlar! Gelin La ilahe illallah deyin kurtulacaksınız. Deyince Hepsi cinlenmiş gibi oldular. Dediler ki 360 tane put var. Biz bu putlara ne yapıyoruz? İbadet ediyoruz. Allah'la aramızda bunları vesileler kılıyoruz. Yani bu kadar ilahı tek bir ilah mı yaptı? Vallahi biliyorlardı Allah Azze ve Celle'den başka yaratık, yaratıcı yok. Biliyorlardı Mekke müşrikleri de Allah Subhanehu ve Teala rızık verici sadece. Biliyordu hastalandığında şifa veren Allah. Nereden biliyoruz? İmran bin Husayn'ın radıyallahu anhu Resulullah aleyhissalatü vesselamla olan diyaloğundan bunu biliyoruz. Daha önceki derslerimizde ne yapıldı? Bu zikredildi hatırlıyorsanız. İşte bu kelime Peygamber aleyhisselatu vesselam efendimize düşman kıldı bunları. Bir kelime. Dedi bir kelime istiyoruz. Peygamber Efendimiz sizden. Onu söyleyin aramızda düşmanlık ne yapsın? Son bulsun. Dediler on kelime ne yaparız? Söyleriz sen istediğin için. O kelimeyi söyle. Dedi ki bir kelime. La ilahe illallah. Biz bunu dedi kabul edemeyiz. Çünkü biliyorlardı la ilahe illallah kelimesinin ne manaya geldiğini. Evet. Evet. Bütün kavgaların peygamberlerle ümmetleri arasındaki bütün kavgaların neticesi başlangıcı sonu işte bu la ilahe illallah kelimesi. Allah azze ve celle bunu <gülüyor> Nahl suresi 36. ayet-i kerimede bize ne yapıyor bildiriyor. Andolsun ki biz Allah celle ve ala buyuruyor. Allah'a Celle ve ala kulluk edin, tağuttan sakının diye her ümmete peygamber gönderdik. Yani her ümmete gönderilen peygamberler ne yapmışlar? Allah'a ibadet edin, tağuttan sakının. Peygamberlerin gönderiliş sebebi, neticesi buymuş. Evet şimdi tağut Ne demek? Herkes ne yapıyor şimdi? İşine geldiği şekilde tağut kelimesini açıklıyor. Hele hele bazıları sadece devlet yöneticileri olarak ne yapıyor? Tağut'u alıyor. İşte efendime söyleyeyim rey vermek küfürdür diyor. Efendime askere gitmek gavurluktur, dinden çıkmaktır. Çocukları okula göndermek şudur budur bilmem ne. Onların anlayışına göre de böyle. Ama bu asıl değil. Evet kardeşler tağut Allah Azze ve Celle'ye itaatten dikkat edin. Allah Azze ve Celle'ye itaatten Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittibadan alıkoyan tabi olmaktan Resulullah'a tabi olmaktan alıkoyan Allah ve Resulünün hükümlerine mukabil olmak üzere Allah Azze ve koyduğu kaidelere, Peygamber aleyhissalatü selamın koyduğu Hükümlere mukabil olmak üzere onlara benzer onların yerine konulmuş, konulacak Allah ve Resulünün yerine din adına hüküm koyan her şeydir. En geniş şekliyle bu şeytanlar olur cinler olur sihirbazlar olur efendime söyleyeyim devlet yöneticileri olur sevgi olur muhabbet olur yerine göre ne yapar? Değişiklik arz eder. Kişi eğer mal sevgisinden dolayı namazını kılmıyorsa, mal sevgisinden dolayı zekat vermiyorsa malının sevgisi onun için davut olmuştur. Karısıyla haşır neşir olmaktan dolayı namazları kılamıyorsa, yeni evlendi aç eşine eğer karısından dolayı, eşinden dolayı onunla beraber olsun diye namazların vaktini geçiriyorsa kılmıyorsa karısı adamın tağutudur. Eğer bir kimse ben bu hükmü beğenmedim Allah Azze ve Celle'nin hükmü gibi hüküm koyarım. Benim koyduğum hüküm daha da nedir? Orjinaldir. Daha da insanların menfaati nedir? Derse bu adam da tağut olmuştur. Ama Cuma namazı bugün kılınmaz. Şu şu şu sebeplerden dolayı deyip de imamların arkasında cuma namazı kılmayan adam da o zaman ne yapsın? Kendileri cemaat yapsınlar. Kendileri imam olsunlar. Biz de gidelim onlara ne yapalım? Uyalım namaz kılalım. Böyle yapmayıp da cumayı terk ediyorlarsa bu adamlar da tağut olmuştur haberleri yok. Öyle hemen tağutu sadece bir zümreye bir kişiye nasip edersen, yamarsan bu olmaz. Hak üzere haksızlık olur bu. Andolsun ki biz Allah Azze ve Celle'ye kulluk edin. Çünkü kulluk çok geniş kapsamlı bir söz. Zamanı gelecek inşallah. Tafsilatlı şekilde ne yapacağız bunları? Açıklayacağız. Tağuttan sakının diye her ümmete peygamber gönderdik. Nahil suresi 36. ayet kerime. Evet kardeşler. Buradaki tağut bir insanın kendi nefsi olabileceği gibi şeytan, put, İslam şeriatı dışındaki her türlü nizam ve ideoloji de olabilir. Komünizm, kapitalizm, Laiklik, demokrasi, sosyalizm de tağut olabilir. Kim neye iman etti de buna iman etme sebebiyle Allah Azze ve Celleye itaat etmesinin önünde engelse o nedir tağuttur? İlla ki şu olacak, bu olacak. Efendime söyleyeyim ismi şu olacak, cismi bu olacak, sıfatı bu olacak diye ne, ne yok bir sınırlama yok. Kim Allah Subhanahu ve Taala'ya İtaati ve ibadeti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme İttibayı engelliyorsa Onlar da tağuttur Bugün televizyona çıkan bazı deccallar var Peygambersiz bir din arayışı içinde olanlar İnsanlara Bunu empoze edip Pompalamaya çalışanlar Bunu davet edenler Bunlar da tağuttur Evet kardeşler, yukarıda saydığımız İslam harici olan bütün görüşler. İslam harici olan bütün görüşler. Hocam şu mu? Evet. Hocam bu mu? Evet. O da bir şey söyleyecek bu mu diye. Soruyu çoğaltmaktansa kısa bir şey söyleyelim. Herkes ne yapsın anlasın. Ve kellimin nas alakateri ukulihim. İnsanlara akıllarının alacağı şekilde hitap edin, konuşun. Böyle emredilmiş. Elhamda deli yok aramızda. Çocuk da yok. Ha çocuk varsa dahi ne yapıyor? O da anladığı kadar anlasın. Çünkü onlar duya duya ne yapacaklar? Allah'ın izniyle dinlerini öğrenecekler. Bizleri takliden iman sahibi ve amel sahibi olacaklar. Evet. Yukarıda sayılan İslam harici olan bütün görüşler, izimler Allah katında مردuttur ve geçersizdir. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, İsa'ya, Musa'ya dinden bir şeriat verdiğimiz gibi seni de dinden bir şeriat sahibi kıldık. Fettebi'he, o şeriata uy. Yani Kur'an'ın ve sünnetin emirlerine uy, nehilerine uy. Ve la uyma, tabi olma. Ehvellezine la ya'lemun. Bilmeyenlerin heva ve heveslerine, istek varuzlarına uyma. Bizim uyacağımız, bizi bağlayan sadece Kur'an ve sünnettir. Bunu anladığımız zaman işi çözmüş olacağız evet kardeşler son sözümüz şu olsun tevhide tezat teşkil eden kanunlar ve yönetim şekilleri hepsi beraber İslam nazarında nedir batıldır hükümsüzdür Allah Celle ve Ala. Hakkı hak görüp Hakka tabi olmayı Batılı batıl görüp Batıldan çekinmeyi Cümlemize kolaylaştırsın ve sevdirsin Allah Celle ve Aleyha Burada toplandığımız gibi Ahirette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Dizinin dibinde toplanmayı da Hep beraber Davud, Aleyhisselam, Kur, Davud Aleyhisselam'dan Kur'an tilavetini Dinlemeyi bize ne yapsın Kolaylaştırsın Yazsın ve Dikkat edin. Sil hemen. Allah Azze ve Celle bizi meccanen bağışlasın. Hakkımızda hayır yazsın. Allah Celle ve ala aramızda muhabbeti, ülfeti, selameti, sevgiyi, saygıyı da pekiştirsin. Ve sallallahu ala nebina Muhammedun ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ahiru da'vanan elhamdülillahi rabbil alemin ve selamu aleykum ve rahmatullahi ve barakatuhu.